1357 numaralı konu, Muaz'ın, ayptihat ederim, demesi, Allah'ın peygamberi Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde, sana bir mesele getirilirse onu nasıl halledeceksin, diye sordu, Muaz, Allah'ın kitabıyla hükmedeceğiz, dedi, Hazreti Peygamber, eğer kitabullah'ta bulamazsan, dedi, Muaz, Allah Resulü'nün sünnetiyle hükmedeceğim, dedi, Hazreti Peygamber, eğer sünnette de bulamazsan, dedi, Muaz, o zaman ayptihat ederim, Ağzımı kapayıp duramam, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber elini Muaz'ın göğsüne vurdu ve Hamdo Allah'a mahsustur ki, Resulünün elçisini, Allah Resulünün istediği gibi hareket etmekte başarılı kılmıştır, dedi.